tarikatın adapları Tarikatın adabı 6'dır. Birincisi şer'i hükümlerin araştırılması, araştırma imkanı yoksa ilmi ile amel eden ulema'dan sorulması yahut kitaptan öğrenilmesidir. Sonra işe başlanmasıdır. İkincisi sevgi bağı, özleşme yolu, edeple varış, lütufla dönüş terbiye-i nefs gibi eserlerde yazmış olduğum usullerin tatbiki olarak öğrenilmesidir. Üçüncüsü, dinin şahsi bir intikama yahut dünyevi alışverişe alet edilmemesidir. Bu ihlas ve teslimi zedeler. Dördüncüsü, tasavvuf ve tarikat münkirlerinin dinlenilmemesidir. Dinlemek teslimi bozar. Beşincisi, herhangi bir Müslümanın gıyabında aleyhinde sözün söylenilmemesi, yani gıybetten sakınmaktır. Altıncısı, zikir ve evradın telaffuzunun ehlinden öğrenilmesidir. Malum olduğu üzere, tasihî itikat her şeyden öncedir. Tasihî itikat için üç risale yazılmıştır. 1- Bed'ul emalinin tercümesi 2- Cüz'i bazı farklarla beraber şübheden hakikatenin ayrıca müminin istikameti, velinin kerametidir kitaplarının mukaddimelerinde yazılmış olan Kaside-i Nuniye'nin tercümesi, 3. ehli sünnetin nazarı, itikadın ölçüsüdür ve size sözüm öz inci armağan kitaplarının mukaddimelerinde yazılmış olan İbrahim Hakkı'nın akide manzumesi. Her ikisinde de şerh edilmiştir. Mustakil olarak da öğrenilmesi gereken itikad diye yazılmıştır. Bunlardan birisinin ezberden bilinmesi gerekli bir vazifedir. Eğer kişi inandığı bir şeye nasıl inandığını bilmezse, tehlikelerden kurtulamaz. İntisapdan sonra şakirt veyahut mürid, ihlas, mehabbet ve teslimde sebat ederse, hizmette kusur etmezse, şeyh de ona yol gösterir. Şeyhin ona yol göstermesi basit bir şey değildir. Bazen fiiliyle öğretir, Bazen göz kaş oynatarak işaretlerle öğretir. Artık bu öğretmenin kaç sene ne kadar olacağını Allah Teala bilir.